Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın yaşını ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz size vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol yara, şahit ol yara, şahit ol yara. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de, onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide Suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti? 156. bölüm. Hicretin 11. yılında Safer ayının çıkmasına 4 gün kala peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar hemen hazırlığa giriştiler. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame'yi yanına çağırdı. Üsame henüz yirmisine varmamış bir delikanlıydı. Ona şöyle dedi. Ey Üsame! Şam'ın Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Onlar ansızın karşılarında sizi bulsunlar. Üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı ol. Varacağın yere haberin gitmeden ulaş. Yanına kılavuzlar al, gözcüleri önden ilerlet. Allah seni muzaffer kılarsa onların içinde az kal. Bu kadar genç birinin içinde yaşını başını almış sahabilerin de bulunduğu bir orduya komutan tayin edilmesi, insanların alışık olduğu bir durum değildi. Bazıları bu tercih aleyhinde konuşmaya başladılar. Rumların üzerine gideceğiz ve başımızda 18 yaşında bir çocuk bu olacak. Hüsame elimize doğdu. Hicret ederken ufak bir çocuktu. Tamam akıllıdır, taktik bilir ama yaşı çok genç. Savaş tecrübesi yok. Orduda Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Katade gibi büyükler varken Üsamenin tayin edilmesini aklım almıyor. Bu hususta konuşmalar çoğaldı Bence peygamber efendimizin emri üstüne söz söylemeyin O gerekli gördüğü işlerde sizin fikrinizi alır Bunda buna ihtiyaç duymamış demek ki Derdiniz varsa gidin ona söyleyin Haklısın Ömer Böyle konuşmamız uygun değil Gelin fikirlerimizi ona söyleyelim Peygamberimiz şiddetli bir baş ağrısı hissediyor ve ara ara ateşi çok yükseliyordu. Üsame'nin komutanlığı ile ilgili şikayetleri dinleyince mescide çıkarak insanları etrafına topladı. Peygamberimiz Üsame ile ilgili açıklama yapacakmış. Umarım onu kızdırmamışızdır. Bakın geliyor, sessiz olun. Bakın Peygamberimiz başına bir sarık sarmıştı ve üstünde saçaklı bir elbise vardı hasta olduğu her halinden belli oluyordu. Şöyle dedi, Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Üsame'yi kumandan yapışımla ilgili bazı sözler kulağıma erişti. Şimdi siz Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce de babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Zeyd kumandanlığa nasıl layıksa, Üsame de öyle layıktır. Zeyt benim için nasıl insanların en sevgilisi idiyse, oğlu Üsame de benim için öyledir. İkisi de her iyiliğe layıktır. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işe ehil olanlarınızdandır. Peygamberimiz Minber'den inip evine geçti. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Onu bu halde gören müminler korkuya kapılmışlardı. Özellikle Üsame Resulullah'ı bu halde bırakıp sefere çıkmak istemiyordu. Annesi Ümmü Eymen'den peygamberimize ricada bulunmasını istedi. Anne, Resulullah'ı bu halde bırakıp da savaşa gidemem. Sık sık ateşleniyor. Baş ağrısı çok fazlalaştı. Baksana halini. Allah ona şifa verir yavrum. Korkma. Baş ağrısı ara ara yoklar onu, biliyorsun. Ama bu sefer farklı. Daha ağır. Ya ona bir şey olursa? Sus. Öyle şeyler söyleme. Hacı da sürekli... Belki beni bundan sonra göremezsiniz dedi. Neredeyse her ibadeti öğretirken tekrarladı bunu. Yok anne. Ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadısısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim giderim. Peki... Denir Ümmü Eymen Resulullah'ın yanına girdiğinde Onun hastalığının gittikçe Ağırlaştığını fark etti Ona bir şey olma ihtimalini Aklına bile getirmek istemiyordu Zihninden geçen kötü şeyleri Dağıtmaya çalışarak yanına yaklaştı Ey Allah'ın Resulü Az önce ''Üsame'yi yola çıkarın'' dediğini duydum. Ama senden bir ricam var. Üsame'yi bir müddet daha burada tutsan olmaz mı? Senin iyileştiğini görsünler de öyle gitsinler. Yoksa sen bu haldeyken ordudaki askerin de aklı burada kalacak.'' Peygamberimiz zorla konuşuyordu. ''Üsame'yi gönderin'' dedi. ''Peki emrin baş üstüne.'' Ümmü Eymen dışarıda sabırsızlıkla bekleyen oğlunun yanına geldi Anne ne dedi? Kabul etmedi Ya Hazırlan gidiyorsunuz Demek kabul etmedi İçeri girip görebilir miyim onu? Gir Abbas'la ailesi yanında Konuşmakta zorlanıyor Onu çok yorma Dikkat ederim Peygamberimize ne olmuş böyle? Ya Rabbi Şifa ihsan Ağzına ilaç vermeye çalışıyorlar Sanırım konuşamıyor Üsame eğilip peygamberimizin yanı başına oturdu ve onu öptü <gülüyor> Ya Allah. <Resulallah. gülüyor> Allah şifa versin Peygamberimiz konuşamıyordu Ellerini semaya kaldırıp Üsame'nin üstüne indirdi Bana dua ediyor Ya Rabbi Ondaki hastalığı gider Hastalığı gideren ancak sensin. Ertesi günün sabahında peygamberimiz biraz daha açılmıştı. Onun bu halini gören ailesi büyük bir sevinç içindeydi. Üsame yola çıkmak için hazırdı. Zırhını giymişti. Orduyla birlikte peygamberimizle vedalaşmak için gelmişti. Resulullah ona Allah'ın bereketiyle kuşluk vaktinde yola çıkınız dedi. Hamdolsun. Seni böyle gördüm ya, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şimdi gönül huzuruyla yola çıkabilirim. Orduya haber verin. Kuşluk vakti yola çıkıyoruz. Peygamberimizin hastalığı sahabenin gönlüne bir kor düşürmüştü. Önceden verilen bazı işaretler, peygamberimizin bu dünyaya veda edeceğini mi gösteriyordu. Kimisinin aklına, Hazreti Ömer'in Maide suresini duyduğunda verdiği tepki geliyordu. Ayet şöyle diyordu... ''Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.'' Ömer, neden ağlıyorsun? Her kemalden sonra bir loksan gelir... Bu ayet Peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi. <gülüyor> evet, Hazreti Ömer inen ayeti böyle yorumlamıştı. Hazreti Fatıma da babasının kendisine gizlice söylediği şu sözleri hatırlıyordu. Cebrail her yıl Kur'an'ı benimle bir kere mukabele ederdi. Bu yılsa İki kere mukabele etti Öyle zannediyorum ki Ecelim yaklaşmıştır Abdullah bin Mesud Birkaç hafta önce Peygamberimizin onları topladığını hatırlıyordu O gün Resulullah Onları Hazreti Ayşe'nin evinde toplamıştı Onlara tek tek baktı Gözleri doldu Sonra şöyle söyledi Hoş geldiniz Allah size uzun ömür ve selamet versin Allah sizi rahmetiyle esirgesin Allah sizi korusun Allah size iyilikler ve selamet versin Allah size rızıklar versin sizin derecenizi yükseltsin Allah sizi nimetlerinden yararlandırsın ve sizi daim etsin Allah sizi koruyup düzene koysun Size Allah'tan sakınmanızı tavsiye eder ve sizi O'na ısmarlarım. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Bu bir vedalaşma mıydı? Hz. Ayşe, Peygamberimizin her hareketini dikkatle takip eder, her işinin hikmetini öğrenmek isterdi. Resulullah'tan son zamanlarda sıkça duyduğu bir tesbihat vardı. Bunu neden bu kadar sık söylediğini merak ediyordu. Ya Resulullah! Son zamanlarda sık sık Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutar. Ona kendi hamdiyle hamd ederim. Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim dediğinizi duyuyorum. Bunun sebebi nedir? Peygamberimiz, Yüce Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti ki, onu gördüğüm zaman kendisine çokça hamd ile tesbihatta bulunacak, istiğfar getirecektim. İşte o alameti gördüm diyerek şu ayetleri okudu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Hazreti Aişe'nin hatırladığı bir hadise vardı ki, onu bu hastalıkla bağdaştırmak istemiyordu. Bunun başka bir anlamı olmalıydı. Başına gelenleri şöyle anlatıyordu. Peygamberimiz bir gece ayakkabısını çıkarıp, elbisesinin bir kısmını döşeğinin üstüne sererek uzandı. Biraz dinlendikten sonra ridasını yavaşça aldı, ayakkabısını sessizce giyip sessizce dışarı çıktı. De dayanamayıp arkasından çıktım. Bakı kabristanına kadar onu takip ettim. Hem ona görünmemeye hem de dediklerini duymaya çalışıyordum. Şöyle diyordu. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Sizler bizden önce gitmiş bulunuyorsunuz. İnşallah biz de size katılacağız. Ey Allah'ım onların ecrinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitnelere uğratma. Peygamberimiz bir müddet durdu, sonra ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra geri döndü. Ona görünmemek için hızlı hızlı yürümeye başladım. Ama o da seri hareket ediyordu. Ona yakalanmayayım diye koşar adımlarla eve girdim. Peygamberimiz içeri girdiğinde yatağa uzanmıştım. Fakat nefes nefeseydim. Beni öyle görünce neden kuşkulandığımı sordu. Bir şey yok dedim ama inanmadı. Ya kendin söylersin? Ya da her şeyden haberdar olan, latif olan Allah haber verir dedi. Merakımı anlatınca kendisinin Cebrail Aleyhisselam'ın emriyle Baki kabristanına dua etmek için gittiğini söyledi. Sanki Resulullah tüm dostlarıyla vedalaşıyordu.